Dünya Yokumak Programından Açık Radyo'nun bütün dostlarına merhaba. Ben Aytaç Timur. Bugün eski bir Açık Radyo programcısı Anday Ataman konum. Anday da beni kendi programına bir daha programın unuttum. Öykülerle yeni köylüler. Ha, öykülerle yeni köylere çağırmıştı. İadeyi ziyaret oldu bu. Anday hoş geldin. Hoş bulduk Aytaç. Evinde gibisin. <gülüyor> Hepimizin evi Açık Radyo. Evet. Ee, sevgili arkadaşlar bugün Andayla. Biraz yerelde ekoloji hareketinde neler oluyor Bayramiç'ten başlayalım İzmir'e kadar akılım istiyorum böyle çünkü Anday çok etkin oralarda gidiyor geliyor hatta orada yaşıyor değil mi? Kısmen doğru evet. Yani çünkü sonbaharla beraber biraz ekoloji camiası kente dönüyor ama dönmeyenler de var. Evet. Yani eski bir alışkanlık ilkbaharda başlayıp yazın böyle pik yapan değil mi <gülüyor> bir şey gittikçe değişmeye başladı. 12 yayılan kışları sonbaharda kapsayan bir hal aldı. Biraz bayram işten başlayabilir miyiz Anday ne dersin? Tamam tabii tabii yani işte dediğin gibi bir sezonluk sezonlukta bir, bir şey var. Ee, ana akım e, yoğun sezonluk olarak böyle yaz dönemini yoğun kullanan şehirde hayatı olan ikili hayat yaşayanlar var. E, o tabii yazın daha çok şenlikli ve keyifli oluyor e, tüm şeyler yerleşkeler yazlıklar gibi aynı paternde ama kışın kalanda gittikçe artıyor e, özellikle e, gezi sonrası dönemde yani 2013. Sonrasında başlayan e, ciddi e, ve genç nüfus yani emekli olup gelenler değil de e, hayatın daha başında işte üniversiteyi bitirmiş veya belki hiç üniversiteye gitmemiş e, veya bir süre çalışmış ama işte otuzlu yaşları gelmemiş veya başında otuzlu yaşların e, güçlü bir e, şey var, e, talep var o taraflara doğru gelen e, ve böyle çok Bayramiç özelinde konuşursak Bayramiç e, hani çok e, denize yakın değil. Öyle eğlence gençleri cezbedecek çok fazla bir şey yok. Orada e, cez, cazip kısım nedir? İşte toprakla uğraşabilirsiniz. Fiyatlar realdir. E, i̇şte çay 75 kuruş şu anda. 50 kuruştu dünya <gülüyor> kadar. Türk kahvesi 1,5 lira. E, ona göre fiyat ilişkileri işte kiralar, arazilerin fiyatları. Bu tabii e, kısıtlı bir şeyle e, gelenleri e, cezbediyor açıkçası. Sayı gittikçe artıyor. 10 küsur yıl önce ilk Cem buradan kulakların çınlatalım Cem Birder gittiğinde tek başınaydı. Şimdi öyle değil. Bayram için çarşamba ve cumartesi günleri pazarına gittiğinizde hiç olmazsa bir en az bir 40-50 kişiyi, yazın belki daha fazla görüp sohbet etme şansı var. Birlikte bir şeyler yapma şansı var. Bu tabii, bu da bir nevi topluluk aslında. Bağları çok şey olmayan, bağlayıcı ve rahatsız edici olmayan komşuluk ama güçlü komşuluk. Keyifli, eğlenmek için insanlar bir araya geliyor veya yardımlaşmak için tam imece. Diyemeyiz hala ama ona benzer. Onun modern belki yorumu gibi bir hal var. E, güzel ben e, işte bayram içi bir dört yıldır falan takip ediyorum. Orada arazim var. Zaman zaman bir şeyler yapıyorum. Orada ufak bir yerleşimim var. Çevreye e, çok etki etmeyecek e, tarzda bir mol durdu kurdum. Araziyi çok ellemiyorum. Biraz kendi şeyine bıraktım. E, zaman zaman orada konuklar da oluyor. Gönüller oluyor. Gidip geliyorum. E, orada fırsat olduğunda yaşıyorum. Ara, ara Ama hani Bayramiç'te hep bir elim var mutlaka. Örneğin işte yarın Bayramiç pazarına gitmeyi düşünüyorum. Mesela buradan bu akşam çıkıp veya cumartesi tekrar. Yani alışverişimi oradan yapıyorum genelde bir şey alacaksam. Onun dışında işte oradaki dostlarım var. Bir etkinlik olduğunda mutlaka bir ne oluyor diye bir bakmaya çalışıyorum. Bayramiç'te genel olarak tabii çok şey diyemem. Hani bu budur şu şudur demek çok iddialı olur. Ama Bayramiç için şey var. Yani böyle bir güçlü bir topluluk yok şu an orada. E, denemeleri oldu. E, Bayramiç Yeniköy en çok bilineni muhtemelen. E, belli alanlarda çok başarılı oldu. Ama kişi sayısı veya orada yaşayanların e, hani, e, niceliği açısından düşündüğümüzde e, çok e, amaçlanan yerde değil. E, öyle diyeyim. E, onun dışında Zeytinli kolektifi e, bir dönem e, çok hızlı başladı. Genç ve e, böyle kendini adamış bir grup. Ee, ...sosyoekonomik düzey olarak da biraz farklı e, alıştığımız orta ve üst değil de... ...daha alt sosyoekonomik e, gelir grubunun temsilcileri olarak geldiler. Çok hoş bir giriş yaptılar. Bazı zorluklar yaşıyorlar ama hani e, tam böyle bir kolektif hayat e, örnek bir şey henüz yok. Ama e, herkes kendi e, el yordamıyla, kendi niyetleriyle bir şeyler yapıyor. Bayram için özelinde güzel olan taraf bunların genelde... E, mütevazi diyeyim. Yani tevazuun ön plana çıkan hem yapılan yatırım anlamında hem de çevresel etki anlamında çoğunlukla ve işte permakültür gibi doğal tarım gibi hani hep konuştuğumuz konuların gündemde olduğu, bir araya geldiğimizde herkesin bu aynı terminolojiyi iyi kötü kullandığı bir alan açıldı orada. Hani kabaca atayım 150 kişi diyebilirim. Örneğin Bayramiç'e gelip giden, girip çıkan Ana şeyleri düşünürsek figürleri bir 150 kişi belki fazlası var işte doğal mimariyle ilgili örnekler var her spektrumundan onun dışında tarımla ilgili birçok farklı ekol var yani orası aslında bir nevi Türk ekolojisinin gençlerin böyle bir araştırma geliştirme deney merkezi olmak yolunda ilerliyor ve sayı gittikçe artıyor oradaki sayı. Ve düşük bütçelerle girildiği için işte kiralık ev gibi giriliyor, arazi kiralamak, yömiye gitme falan gibi yani benim çok severek takip ettiğim uygulamalar var orada. Böyle hani çok arazi satın alıp çok yukarıdan girmek değil de daha yere sağlam basan, ayakta kalmaya çalışan çok örnek var orada konuşulabilecek. O açıdan Bayramiç örneği kıymetli. Yani, permakültür kursları da değil mi? Orada çok yapılıyor. Biraz da ondan bahseder misin? Bu yaz yapıldı mı hiç? Şimdi permakültür şöyle aslında onu burada başlayalım ama İzmir'de alalım Hı. onu. Permakültür camiasında şöyle bir değişiklik var. İzmir'de iki tane üste toplantı yaptık bu ayın başında. Birisi konferanstı, ulusal permakültür konferansıydı ve ayın birindeydi galiba. Ee, sonra 5, e, hemen arkasından da 3-5'ti galiba e, permakültür tasarımcılarına yönelik bir toplantı yapıldı. Kapalı bir toplantı yapıldı. Gene İzmir'de. Urla'da. Bayram içteki permakültür şeyi, çiftliği pratik anlamda şu an kapalı. Yani o, bu onun bazı yapısal değişiklikler oluyor. Onlar duyurulacak yakın bir zamanda. Yeni bir yapılanma var, bir mezunlar derneği. Yani şu an insanlar, permakültürle ilgilenenler genelde permakültür ile karşı karşıyalar ve işte tüm eğitimleri veya permakültürle ilgili her tür yani şey, diyalog enstitüsünden yürüyor. Bu dünyadaki örnekleriyle çok Birebir uyuşmuyor. Farklı ihtiyaçlar var şu anda. O yüzden e, Avustralya'daki ve Avrupa'daki örneklere e, biraz paralel olarak bir mezunlar derneği yani permakültür sertifikası sahiplerinin e, oluşturduğu bir mezunlar derneği bir kurulma inisiyatifi bu. var. Hı -hı. Onunla ilgili e, geniş duyuruya çıkılacak. Yani şey o toplantıda onunla ilgili bir taslak hazırladık. E, ve permakültür operasyonu e, enstitü bağlamında söylüyorum eğitim veren e, hocalar anlamında. Yani isim herkes bildiği için hani bir sakınca duymuyorum. İşte e, Mustafa Hoca, e, Bakır e, ve Iraz e, şu anda hani ana olarak e, yürüten iki hoca aslında artık Urla'da yaşıyorlar. Yani e, permakültür operasyonu e, Bayramiç'ten ve Marmariç'ten. Urla'ya taşındı. Bu seneki ilk uzun kurs da Enstitü'nün verdiği ilk uzun kurs da Urla'da Özbek köyünde yapıldı. O nedenle yani bundan sonra sanki biraz Urla'yı daha çok görecek gibiyiz şeyde hı hı. uygulama anlamında ama dernek anlamında da büyük ihtimalle içimden geçen o daha doğru olacağını düşünüyorum ben de oradaki fikir de o yöndeydi. İstanbul yani İstanbul merkezli bir şey olacak. Mezunlar Derneği olacak. Esas faaliyeti yürüten, parmakültür adını özellikle şey yapan, sahiplenen ve her türlü ihtiyaca cevap veren. Enstitü onun bir paydaşı gibi. Bir çatı örgüt olacak gibi duruyor Mezunlar Derneği. O ikisinin ayrılması konusunda bir şey var. Herkesin kabul var. ettiği. Hı -hı. 600 civarında galiba şu an Türkiye'de şey var. Oo, bildiğimiz hani, sertifikalı. Kültür tasarımcısı var. Şimdi e, Belentepe'de Taner gene bir kursa başlıyor önümüzdeki günlerde. Kışın tahmin ediyorum İstanbul'da gene çalışanlara yönelik hafta sonu ayrı bir kurs olacak. Taner yani bir de yani o... parçalı kursa başlamış. Taner tabii dört parçaya bölmüş gene. Hmm. E, şeylerinki de öyle olacak tahmin ediyorum. Yani çalışanlara yönelik kış dönemi kursları o çok daha mantıklı oluyor. Yani böyle bir e, dörde bölerek. Daha önce yediye böldükte yaptılar öyle, öyle. Herkes hafta hafta sonu evet o yani o çok daha e, gidilebilir hı hı. iki haftayı simdilik açısından da faydalı arada Bana, okumalar yapabiliriz evet, öğrendiklerini paylaşıyoruz evet. e, iki hafta çok yoğun geçiyor Tabii. çünkü Öteki soru biriktirebilir. Türlü. Yani permakültürle ilgili şey öyle. Permakültür kazanı kaynıyor. Duyurular gelecektir. Çünkü toplantının hasadı alındı. Onlar şimdi paylaşılıyor son düzeltmelerde. Orada bayağı bir zengin bir üç gün geçti bademlerde. Onun şeyleri gelecek. Onun hasadı alındı. Şimdi sonuçlarını bekliyoruz. Herkes çalışıyor bu arada. Orada bayağı geniş bir katılım oldu. Permakültür ama permakültür deyince artık biraz... ...hani uygulama pratik anlamında hocalardan dolayı Urla bir şey oldu. Merkez, yeni, merkez yeni merkez şu anda Hı. Urla oldu. Benim de bir şikayetim yok. Urla'yı çok seviyorum. <gülüyor> o yüzden o tarafta hani o tarafa doğru biraz bir çekiyor sanki ekoloji camiasını. Bahsedeceğim birkaç şey daha var aşağı doğru. Onu tekrar orada. İzmir'e şey gelelim yaparsın. o zaman yavaş ya, yavaş buradan. İzmir evet aslında yani İzmir niye İzmir'e gelelim aslında? İzmir şöyle Seferihisar aslında demek istiyorum. Yani Hı. Urla bir yanı ama Seferihisar'da yani mutlaka bilenler vardır ama ama çok özel bir şeyler oluyor. Seferi Sardı Belediye Başkanı yani yerel yönetimin iki dönemdir orada çok ciddi bir şekilde ekolojik, hani şeye dünyaya ekolojik dünya görüşüne perspektife çok sıcak bakan ve her tür desteği de gerçekten veren yani bir tek böyle hani sözde değil ama gerçekten ihtiyaç olduğunda bunu defalarca ispatlayan özel bir insan var. Öyle bir şansımız var. O yüzden de işte Tunç Bey şeyde doğa okulu gibi örneğin bir proje aslında. Onun altını çizmek istiyorum. Bu hani ben radyo programında topluluk oluşturma hani topluluk örnekleri veya kırsala öncelikle bireysel göç ama esas peşinde olduğum şey tahminçten sen de biliyorsun topluluk oluşturma pratiğiydi. Evet, yani evet. Ne, orada ne oluyor? Yani onu nasıl e, iyi örnekleri tespit edip çoğaltabiliriz? Hani ölçeklendirebiliriz. Esas hep arkadaki plandaki gayem o. E, orada Doğa Derneği diye bir şey var. Bir e, oluşum var. Ya, yani yeni bir dernek değil. İşte 15. yaşını kutladı. Geçmişi e, güveneken şahsiyetinde. Yani 20 yıllık kuş gözlemiyle başlayan. Doğa koruma alanlarını e, dokümanta edip e, kitabını hazırlamış. Akademik dile hakim, dünyadaki benzer örgütlerle son derece yetkin biçimde ve iyi bir reputasyonla işbirliği yapan, vizyon sahibi ve inanılmaz alçak gönüllü bir dil. Hı -hı. Esas da yani benim orayla ilgili altını çizmek istediğim özel konu, orada kullanılan dil. Yani Güven'in şahsiyetinde başlayan, buradan kulaklarını açınlatın. <gülüyor> Selam gönderelim. Şeyin Güven Eken'in sevgili Güven Eken'in şahsiyetiyle, onun şeyinde başlayan özelinde. E, Tunç Bey ile e, destek gören orada Orhanlı Köyü'nde eski Orhanlı Köyü'ndeki Taş köy Okulu terk edilmiş. O e, yeniden e, yerel malzemeyle onarıldı e, ve 2011'den başlayan bir proje yanlış hatırlamıyorsam. E, orada e, hani okul doğa di o, o, o bina değil ama o okulun onarılmasıyla başlayan o köyden işte e, o şantiyenin e, biraz o malzemeleri bilen e, Galip diye inanılmaz bir çocuk var. O mesela ayrı e, doğa derneğinin içerisinde böyle bir mücevher gibi parlıyor böyle yerelle kurulan bağla, bağlantı anlamında. E, kuş gözlemi e, şeyleri e, doğa Türkiye'nin tamamıyla çok güçlü bağları var. Çok güzel bir dil kullanıyorlar aralarında. Hiyerarşi yok. E, yani şiddetsiz iletişim mi duymamış olabilir çoğu insan orada ama kullandıkları dil e, onu da aşan <gülüyor> bir çok güzel bir dil. Ben son en son okulda ayran oldum. Yani çok böyle provokatif bir soru geldi. Bilerek değil ama çok büyük tartışmaya yol açabilecek işte veganlık etle ilgili filan bir soru geldi. O kadar güzel böyle bendiliyle ve duygulara giren ve oş her zaman öyle olmayabilir gibi iki örnek kondu ki ortaya böyle bir dualiteyi kibarca koydu ve genç şeylerden bir tanesi, bir tanesi çok hoşuma gitti. Orada orada güzel bir şeyler oluyor ve onlar kendileri topluluk demiyorlar bu arada hiç öyle bir niyet de yok öyle bir şey yok ama onlar topluluk olmuşlar Olur, oluyorlar. <gülüyor> İstersen burada kısacık seni de çok gördüm. Böyle ne? bir nefeslendirmen için nefeslenmen ne? için Real Charge'a kulak verelim. Sevemsin Real Charge'ı? Kim sevmez. <gülüyor> <gülüyor> Night time is the right time'da time kısa bir ara verelim. Right. <gülüyor> Anda yatamanla sohbetimize neşeli sohbetimize Railcars'tan da böyle neşeli bir şarkılara verdik. Tam da Seferi eski Orhanlı köyünde Doğa Okulundan söz ediyordun. İstersen oradan devam edelim Anda. Tamam o gayet çok zevkli o konu bitmez zaten ama şey böyle <gülüyor> <bir> teaser <gülüyor> isteyenler şeye davetli onun duyurusunu şimdi burada yapmış olayım 12-14 Ekim'de Ahşap Oyma Okulu var 12 Ekim ve 14 Ekim'de Mecit Hoca Artvin'den dünya tatlısı bir las safkan çok neşeli aralarda işte kemençe çalıyor tulum çalıyor falan dans ediliyor öyle şenlikli bir okul dediysem burada içerikle ilgili bir okul değil tamamen işte iletişim kurmak kendini ifade etme ve e, hani e, yeni perspektifleri görme ile ilgili bir e, bir arada geçirilen üç gün böyle gerçekten güzel yiyip içerek sohbet ederek bir arada geçirilen bir üç gün yoksa hani içerik arayanlar boş yere oraya gelmesinler öyle <gülüyor> içerikle ilgili şunu öğreneceğim bunu öğreneceğim değil ama birlikte olmak çok keyifli böyle bir şeyle devam ediyor şey, şeyin Hani kaldığımız yerden aslında ben hissettiğimden devam edeyim belki güven böyle şey yapmıyor olabilir ama orada böyle bir topluluk vurgusu çok yok kendilerine bir topluluk olacağız bunu yapalım şunu yapalım kararı şöyle alacağız falan gibi çok ciddi ben bir şey hissetmedim ama orada kuş gözleminden başlayan. ...kuş gözlemi organizasyonlarıyla bir araya gelen insanlar var. Bununla ilgili danışmanlık veriyorlar. Bunu gördüğüm kadarıyla kuş okulunda çok akademik ve böyle özenli bir şekilde yapıyorlar. Ve dünyadaki uygulamalarla kol kola, Türkiye çok önemli bir merkez göç yolları üzerinde. O yüzden çok ciddi iş var burada. Bunu tüm dünyaya hani verebilecek şekilde bu bilgiyi yapıyorlar. Ve oradan hani küçük de olsa bir gelir var. Ve o gelir, e, hani e, orada insanların, o genç insanların orada kalabilmesi için küçük bir e, şey açıyor. Bütçe açıyor. Bütçe yani. açıyor. Çok ama ya yani bu hani bir köyde oturulacak, işte ufak bir ev kiralayacak. ...hani asgari ücretin üstünde midir? Hiç kimseye sormadım kaç lira diyorsun diye <gülüyor> ama... Hani ...genel yaşam tarzlarına baktığımda... ...zaten işte gönüllü sadelik var. Çok şenlikli bir ortam var. Öyle çok tüketimin... ...paterni zaten hani çok şey... ...belli hani ne olduğu belli. O yüzden çok bir şey sorgulamaya da gerek yok. Ama o şey alan... ...o, hani o mütevazi bütçe ve o... İş açıkçası zevkli bir işi olması orada yapılacak ee, şeyi çok güçlendirmiş. Yani orada bir arada durumu her gelen orada benim dikkatimi çeken şu ben bütün bu eğitimlere gidiyorum. Yılda 9 ila 10 civarında 3 günlük böyle etkinlikler oluyor. Hıdrelles <gülüyor> kutlamaları oluyor, kuş gözlemleri oluyor ama e, her seferinde gördüğüm şu yeni gayet güzel genç insanlar oraya katılıyor yani hemen hemen her Çok gittiğimde güzel. en az bir kişi tekrar orada yaşamaya başlıyor. Yaşam pratiği gayet keyifli. Gördüğüm kadarıyla çevreyle kurulan ilişki, gıdayla, barınakla, tüm canlılarla kurulan ilişki, dil, o dilin gelişimi yani e, mutlaka e, katılmayı öneririm merak edenlere. Yani Benim çok aktarabileceğim kelimelerle bir şey değil. Ben ancak duygusunu biraz hani Yo, ben çok, güzel şeyi, bence. çok güzel aktardın e, Verebilirim Ancak Yemek bir kere çok keyifli. Köyden, <gülüyor> <gülüyor> onu sevenler için. <gülüyor> Böyle acayip yemekler var yani. <gülüyor> bir peynir geliyor işte e, Seferiyser'in özel peyniri işte armola bir çalkama diye bir tepside bir börek geliyor. unsuz börek falan. Böyle acayip şeyler. Ayran geliyor buz gibi falan. Hani onu yeri Hep beraber her şeyi o Ortak hazırlıyorsun zaten çalışan kimse yok herkes için sizin şeyde olduğu gibi Yeryüzü Derneği'nde olduğu gibi bir ortam var. Ama orada e, fark şu olmuş o e, şey üzerinden kuş gözlem e, operasyonu üzerinden ki bu doğayla bağ çok güçlendiren bir şey. E, bütün herkes orada 12 ay e, yaşayabiliyor kalabiliyor yapacak işi var e, tatminkar bir işi var herkesin e, ve hem bununla ilgili ustalaşıyorlar hem diğer taraflarla ilgili. Yeleğimi sürekli çalışıyorlar Tabii. her okulda işte sürdürülebilir tarım doğa korumaya giriş zeytinyağı okulu her bir ayrı bir hikaye bunların bu arada hani mitolojiyle başlanıyor mimariyle gidiliyor her seferinde kuşlar var falan Böyle 3 gün yani böyle geçirmek isteyenler için ee, çok iş rahatlığıyla e, önerilebilecek bir alan. Bunun mümkün olmasını sağlayan e, şey insanlara ben buradan tekrar e, bir isimlerini anarak bir Tarkan yani şarkıcı Tarkan e, doğa okulunu çok seviyor e, bir konser vermiş ve o konserin gelirini bu e, şey adamış ve doğa okulu e, her sıkıştığında Tarkan'a başvurabiliyor örneğin öyle bir e, gerçekten güvence yani, bir, bir figür. Ee, ...Hasan Keyfe bile gitti bildiğim kadarıyla... ...bu Hasan Keyif'le ilgili protestolar sırasında... ...Hasan Keyif'te de Tarkan... hani bir terör döneminde filan 90'lı yıllarda... Ee, ...Tarkan orada... ...Dua Derneği'ne destek için ve Hasan Keyif... ...için oradaydı... ...Tarkan çok önemli, belediye, yerel yönetimin... ...orada e, çok... E, ...hani ciddi bir şeyi var, çok temiz bir duruşu var... ...yani... E, ben bile hatta proje götürmeyi düşünüyorum şimdi yani şey bu solar test field solar şey alanını test alanı ar merkezini çünkü onlar bir yenilenebilir enerji kooperatifi kuruyorlar. Toplulukla ilgili aslında İzmir ve Çanakkale özelinde ona aslında kısaca bahsedebiliriz. Ee, bir üç dakikamız daha var ona göre. Ha, başka soracağın eğer şey yoksa onu yok, ben Yok yok tam kısaca... da bunları, bunları ha, aktaralım bu, daha iyi. E, yenilenebilir enerji kooperatifleri ile ilgili bir toplantı vardı. Hemen e, İzmir'de şeyin arkasından. Permakültür Konferansı'nın arkasından. Orada yöntem olarak çok hoşuma giden bir şey yakaladım. E, Avrupa Birliği bir e, proje yapmış. E, Avrupa'daki kooperatiflerden sekiz tane iyi örneği saptamış bir şeyle. Bilim, i̇ki üniversitenin bilimsel şey ayrıntılı dokümente edilmiş bunlar yayın zihniyetiyle ve bu sekiz örnekle ilgili birer tane şey atamışlar eğitmen atamışlar proje koordinatörü ve bunlar dünyayı geziyorlar şimdi bunları anlatmak için bunların Türkiye'ye İzmir'de oldu bu ayın başında 7-9 Eylül'de İzmir Ticaret Odası'nda oldu çok güzel örnekler vardı. Hepsi ayrı ayrı benim kafamda canlı. Hatta hayalim oradaki uzmanlarla ben ayrı ayrı konuştum. Hani bilenler var benim o hayalime şey bir test alanı. Yani doğal mimari işte yenilenebilir enerji artı sürdürülebilir tarımla ilgili kompakt bir test alanı. Yani herkesin gelip. ...ücretsizce yararlanabileceği, yaşayabileceği, destek verebileceği bir şeyler alıp vereceği... ...yani alışverişin olduğu bir alan, böyle bir merkez. Bu varmış, onun, <gülüyor> onun şeyiyle tanıştım. <gülüyor> Danimarka'daymış meğerse. İşin <gülüyor> e, şakası bir yana. O tabii çok güzeldi. <gülüyor> bir sunum yaptılar onlar da. Nordic Folk Center ben bir, Belçikalı bir şeye, şeyimden bahsederken bu işte böyle bir şey yapmak istiyorum falan diye. O var gel falan dedi. <gülüyor> Tut elimden beni götürdü. <gülüyor> Daniye'le diye bir adamla tanıştırdı. Çok tatlı Danimarkalı genç bir çocuk böyle. O tamam dedi beni davet etti şeye. Çok e, güzel. Çok güzel. E, yani burada tabii ki siz hani farklı bir yorum olabilir ama hani biz bunu, aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Mutlaka lütfen gelin. E, bizimle kalın dedi. İşte altı aya kadar uz uzayan internship programları var. Ben herhalde o kadar gitmem ama böyle bir aylık falan bir şey. Yani Seferihisar'da onu hissettim. Ç Çanakkale'de Troya Enerji Kooperatifi uh -huh. kuruldu şu anda. Ee, ve Oral'lar kırıyor evet, evet. Şeyin O da şey oradaydı. Bilmem, Beraberdik mi? toplantıda. Hatta organizasyonu onlar yaptı aslında. Şimdi o TROYA yaptı. Uh -huh. ee, şeyde, Seferihisar'da da SEYECO var. Seferihisar yenilenebilir enerji kooperatifi. Ee, o da ilklerden bir tanesi. Toplam sayı 25. Ee, içerik gereksiz ama verelim madem. Ee, ve e, orada güzel şeyler oluyor. Merak edenler için e, bunlarla ilgili. Çok çok teşekkür ee, ediyorum anda. Yani sayende böyle <gülüyor> bir zihnimizde uçtuk gittik geldik oralara. Arada bir lütfen gelip bütün bu gelişmeleri <gülüyor> aktar bize. E, ne yazık ki vaktimizin sonuna geliyoruz. Ee, son bir cümlem varsa alayım onu, Sonra kapatalım tamam, programımızı abi. Açık radyoda olmak çok keyifli tabi Senle olmak çok keyifli teşekkür ederim. Ee, O yüzden hani hiç e, fazla bir şey gerek yok Ses tonundan ve şeyden zaten herkes anlamıştır <gülüyor> Nasıl güzel geçirdiğimizi programı Teşekkür ederim Ben teşekkür <gülüyor> ederim Sevgili dinleyiciler Andayataman'la beraberdik Bayramış'taki İzmir'deki Permakültür Camii Doğa Okulundaki Gelişmeleri aktardı Çok teşekkür ediyorum kendisine ben Aytaç Timur. Dünyayı okumaktan hepinize iyi akşamlar. iyi haftalar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.